Şam, FM. Perişan, Radyolar, Radyolar, Radyolar, Perişan, Perişan FM Perişan FM Türkiye radyoları Türkiye radyoları Perişan FM Perişan radyoda Türk sineması Ramazan Özel <gülüyor> Hikayemiz 1900 küsur yılların 5 yıl sonralarında Hazanlı bir bahar nevbaharı hezeyanı da İstanbul'da geçmektedir Birbirlerini seven Nalan ve Talat Paşaya haberi olan Taci Efendi'nin kata ve kullileri sonucu ayrılmış Nalan zorla Taci evlenmiş, devrinin en ünlü musiki işin aslarından olan Talat ise Taci tarafından büyük bir hile-i urdayla tevkif edilerek hapishane izinden atılmıştır. Nalen'in paşa babası çiftesik paşaysa, seviye ahlaktan ve adab-ı muhaşeretten nasipsiz olan Taci Efendi'nin güdümüne girmiş, insanı düsturu efendilikten nizami ve gayri nizami olarak uzaklaşmıştır ki Paşa'nın mirasına konmak için Nalan'la usulü mantık evli yapan Taci Efendi Nalan'ın kalbini kazanmak için türlü yalanlar söylemiş Hatta bir keresinde türlü yemeği sevdiğini bile söylemiştir <gülüyor> İşte bu ahval ve şerait içinde 11 Sultan sultanı girilmiş Ramazan-ı Şerif'in o manevi havası şehri İstanbul'a ayrı bir manevi atmosfer katmıştır Her fırsatı lehi kendine ve çıkar maddi hevesatına çevirmeyi pek ala başarabilen Taci Efendi Hakkı Zatun'da Ramazan-ı Şerif'i de fırsat bilerek Nalan'ın kalbi revanını kazanmayı Murad'ı Cemil eylemiştir. Merhaba Nalan. Ramazan'la yine fırsat bilerek kalbi revaninizi kazanmak istiyorum da. Şey ben küçüklüğümden beri oruç tutarım biliyor musunuz? Öyle mi? Umarım revi hayatı istikbaliyeniz için pek bir yararı faydası dokunur. İnşallah Nalan. Allah'ın izni ve inayetiyle bu ramazandan mükevellit namaza da başlayacağım Nalan. Çok güzel olur. Sizin adınıza çok sevindim. Biliyor musunuz Nalan? Benim adıma sevinmenize, kendi adıma çok sevindim. Bak geldi etli dolma, çok yiyip göbek salma. Üstüne bir kahve, sakın teraviye geç kalma. Ramazan davulcusu bak! Hay davulcuna ya! Hop! Lan davulcu! Çekil lan! Çek! Ne kafamızı şişiriyorsun lan! Rica ederim davulcuya bağırmayınız. Ben Ramazan davulcularını ve söylediklerim manileri pek bir severim. Öyle mi? İnanır mısınız? Ben de çok severim nalan. Zaten küçükken hep Ramazan davulcusu olmak istemişimdir. Onların mani söyleyip davul çalmalarındaki o bohem havası... ...ve sanatsal bienal beni etkilemiştir hep. Ee bienal dedim de... ...bu yılki İstanbul bienalinin kreatörü de ben olacağım Nalan. Zaten el atmadığım enel kalmıştı... ...onu da yapacağım. <gülüyor> Nasıl bir kız Nalan? Ziyadesiyle iğrenç Taci. Karar verdim. Bu Ramazan mahallenin davulcusu... ...ben olacağım Nalan. Nalan. <gülüyor> Siz davul ne kadar zatı zıttı bir ilanı mübeşşeriye Korkarım sizi davul çalarken tasavvura hayal bile edemiyorum Ne demek kız, hayal edemiyorum Benim davulculardan Ne eksik ha Topmak var davulda var Mani sen. çok manidar manilerin var Mani söylememde bir mani yok sanırım <gülüyor> Nasıl esmiri kız lan <gülüyor> Ziyadesiyle iğrenç Yaptığınız esprilerle A-B grubuna hitap eden Perişan Efem'in seviyesini D grubuna indiriyorsunuz Taci. Bu A-B grubu dediğiniz kan grubu mu oluyor? Tam anlayamadım ben Nalan. <gülüyor> i̇şte sizin kültür seviyeniz bu kadar. Siz Allah bilir, prime Time, Prime Time, Rating nedir onları da bilmiyorsunuzdur. İşte sizde beni çeken de bu entelejans yalnız Nalan. Siz anlamsız konuştukça sizi olan hislerim daha da anlamlaşıyor Nalan. Pilavın kokusu var Mani'nin arhası var Hemen bahşişimi yollayın Gözümün uykusu var Bakınız Ramazan davulcusu Mani söyledi bahşiş istiyor Yün yatakta yatarız yapma çiçek satarız Biraz bekle davulcu şimdi bahşiş atarız Ana bir de bahşiş mi vereceğiz Bu davulcuları çok şıp artıyorsunuz ne Hop Baksana Davulcu Tacidir benim adım Kabadaysıyım buraların Getirme beni yanına O tokmağı kafanda kırarım Aman Allah'ım ne kadar cimri ne kadar kabasınız Taci Bana baksana Davulcu Senin ehliyeti evrakı çalışma ruhsatın var mı bakayım ha? Vaaaaaar <gülüyor> Demek var ha? Eee Söyle bakalım Niye var? Ne ne demek niye var? ya anlamadım ki ben şimdi. Allah'ta değil mi oğlum? Söyle bakayım niye var? Allah Allah çattık ya var ulan var işte. Çattın tabii. Şu andan itibaren karar alıyorum. Bu mahallede yalınız ve yalınız ruhsatı olmayanlar da dolaşabilir. <gülüyor> Nöbetçiler, çabuk yakalayın bu davulcuyu. Paşa paşa zadı. Bravo beni. Vay alçak, ya, ya. <gülüyor> Merkebim dolu saman Sen de istersen bir gün aman Allah cezanı verecek Taci Vakti geldiği zaman <gülüyor> Konuşma la davul tokma Hey oğlunda gezersin Her gün cecik istersin Getirme beni yanına Yürü ancak gidersin <gülüyor>